Dokuzuncu nota. Bil ki, nev-i beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Dîn-i hak, saadetin fihristesidir. İman bir hüsn münezzeh ve mücerrettir. Madem şu alemde parlak bir hüsn, geniş ve yüksek bir hayır, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor, bil bedâhe hak ve hakikat, nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Dalâlet, şer ve hasaret, onun muhalifindedir. Mehasini ibadetin binlerinden yalnız buna bak ki, Nebi Ali (sallallahu aleyhi ve sellem) muvahhidinin kalplerini iit ve cuma ve cemaat namazlarında ittihad ettiriyor ve dillerini bir kelime de cem ediyor. Öyle bir surette ki şu insan Mabudu ezeliinin azameti hitabına hadsiz kalplerden ve dillerden çıkan sesler, dualar, zikirler ile mukabele ediyor. O sesler dualar zikirler birbirine tesanüt ederek ve birbirine yardım edip ittifak ederek öyle geniş bir surette mabudu ezeliinin uluhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki güya kürey arz kendisi o zikri söylüyor o duayı ediyor ve ile namaz kılıyor ve ile semavatın fevkinde izzet ve azametle nazil olan akımus salâ emrini kürey arz imtisal ediyor bu sırrı ittihad ile kainat içinde bir zerre gibi zayıf küçük bir mahluk olan şu insan ubudiyetin azameti cihetiyle Halık-ı arz ve semavatın mahbub bir abdi ve arzın halifesi sultanı ve hayvanatın reisi ve hilkat-ı kainatın neticesi ve gayesi oluyor. Evet, eğer namazların arkasında hususan bayram namazlarında bir anda Allahu ekber diyen yüzer milyon insanların sesleri Alemi gaybda iddia ettikleri gibi alemi şehadette dahi birbirleriyle iddia edip içtima etse Kürey arz tamamıyla büyük bir insan olup azametine nispeten büyük bir sada ile söylediği Allahu ekber'e müsavi geldiğinden o muvahhidinin iddiası ile bir anda Allahu ekber demeleri Kürey arzın büyük bir Allahu ekberi hükmüne geçiyor. Adeta bayram namazlarında alemi İslam'ın zikrü tesbihiyle Zemin zelzele-i kübraya mazhar olup aktaru etrafı ile Allahu ekber deyip kıblesi olan Kâbe-i mükerremenin samimi kalbiyle niyet edip Mekke ağzıyla, ile Arefedili ile Allahu ekber diyerek o tek kelime etrafı arzdaki umum müminlerin mağara misal ağızlarındaki havada temessül ediyor. Bir tek Allahu ekber kelimesinin aksi sadasıyla hadsiz Allahu ekber vuku bulduğu gibi o makbul zikir ve tekbir Semavatı dahi çınlatıp berzah âlemlerine de temevvüc ederek sadâ veriyor. İşte bu arzı böyle kendine sacit ve abit ve ibadına mescit ve mahluklarına beşik ve kendine müsebbih ve mükebir eden zatı ı zülcelale yerin zerratı adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudat adedince hamd ediyoruz ki bize bu nevi ubudiyeti ders veren Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a ümmet eylemiş. 10. nota Bil ey gafil müşevveş sayid Cenab-ı Hakk'ın nuru marifetine yetişmek ve bakmak ve ayat ve şahitlerin aynalarında cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesamatiyle temaşa etmek iktiza ediyor ki senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru tenkit parmakları ile yoklama ve tereddüt eliyle tenkit etme sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma Belki gaflet esbabından tecerrüt et onlara müteveccih ol dur. Çünkü ben müşahede ettim ki marifetullahın şahitleri, bürhanları üç çeşittir. Bir kısmı su gibidir, görünür hissedilir lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda hayalattan tecerrüt etmek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkit parmakları ile tecessüs edilmez. Edilse akar kaçar. O âb-ı hayat parmağı mekan ittiaz etmez. İkinci kısım, hava gibidir, hissedilir fakat ne görünür ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh et, kendini mukabil tut, tenkit elini uzatma, tutamazsın. Ruhunla tenefüs et, tereddüt ile baksan, tenki ile el atsan, o yürür gider, senin elini mesken iddiaz etmez, ona razı olmaz. Üçüncü kısım ise, Nur gibidir, görünür fakat ne hissedilir ne de tutulur. Öyleyse sen kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et. Bekle, belki kendi kendine gelir. Çünkü nur el ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz. Belki o nur ancak basiret nuru ile avlanır. Eğer haris ve maddi elini uzatsan ve maddi mizanlarla tartsan sönmese de gizlenir. Çünkü öyle nur. Maddide de hapse razı olmadığı gibi kayda giremez, kesifi kendine malik ve seyit kabul etmez. 11. nota, bil ki Kur'an-ı Mücizül Beyan'ın ifadesinde çok şefkat ve merhamet var. Çünkü muhataplarının ekserisi cumhuru avamdır, onların zihinleri basittir, nazarları dahi dakik şeyleri görmediğinden, onların besatet-i efkârını okşamak için tekrar ile Semavat ve arzın yüzlerine yazılan ayetleri tekrar ediyor, o büyük harfleri kolaylıkla okutturuyor. Mesela semavat ve arzın hilkati ve semadan yağmurun yağdırılması ve arzın dirilmesi gibi bilbedahi okunan ve görünen ayetleri ders veriyor. O hurufu kebire içinde küçük harflerle yazılan ince ayata nazarı nadiren çevirir ta zahmet çekmesinler. Hem Üslubu Kur'an'ı'da öyle bir cezalet ve selaset ve fıtrilik var ki, güya Kur'an bir hafızdır. Kudret kalemiyle kainat sayfelerinde yazılan ayatı okuyor. Güya Kur'an kainat kitabının kıraatıdır ve nizamatının tilavetidir. Ve nakkaş ezelîsinin şu'unatını okuyor ve fiillerini yazıyor. Bu cezaleti beyaniyeyi görmek istersen Hüsyar ve müdakik bir kalbiyle Sûre-i Âme ve Kulûllâhumme Mâlikel Mulki ayetleri gibi fermanları dinle.